Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinizde 8.35 saat boner sabahlarda buluştuk yine buz gibi dışarısa. So, pencereden bakıp da gökyüzünü masmağı ve güneşi tepede görenler O bahar gelmiş bulmayalım sokaklara demesinler nasıl bir bilgisayarla yaptılar herhalde öyle pırıp pırıp gökyüzü altında buz gibi hava temkinli olun bahar geliyor şu aralar hasta olmayın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sabahtan beri havanın ne kadar... E tırısını... Soğukluğundan bahsediyorsun. Evet. Ve sen de bir mağdur olarak buradasın. Gökyüzü pırın pırın. Sen de Don Johnson style'a kafası. Ve dondun değil mi? Yo valla bana da güzel geldi. Ben de yolda seni dinliyorum Ege'ciğim. Yani, Surttan bahsediyor. Acaba bu adam başka bir şehirde mi diyelim? Allah Allah diyorum. Acaba yanlış bir yere mi gitti? Ne oldu? Böyle aklımda sorular sorular sonradan ya o kadar soğuk değil ya. Ya da bana gel içim yanıyor benim ya. Hadi ya. Vallahi içim Tarhana yanıyor. içiyorsun ya sen her gün. Ya o Tarhana bir bulgur iki. Hep ondan sağlıklıyım. Bak mesela yüzüme hep kan bastı. Kan Niye? bastı valla maşallah falan. Maşallah tabii ya. Maşallah de. Nazar temiz. Evet bir bakalım Dublin stüdyolarından Oktay Demirci ne diyor. Hemen bir ona Oktay Günaydın. Sor bakalım Tarhanasını yemiş mi Dublin'de onu sor. Oktay Günaydın. Oktay Günaydın. Evet maalesef bağlantı sağlayamadık değil mi? Radyo da Ya bak dün dolayı, 20 liralık kontör aldım, 20 liralık kontör gönderdim. Bak daha üstünden 24 saat geçmediğe. Gitmeden önce de aldı 20 kontör. 20 kontör değil, gitmeden önce bak gitmeden önce 50 liralık aldım. 50 liralık. Evet. Bana 20 liralık demişti. Yani kimle konuşuyor bu çocuk, ne yapıyor, nerelere de meç veriyor. Ben artık bunun peşine koşamam bege. Yaşım belli. Bak sabahleyin daha taramamı içmedim yine. Ya bugün Biliyorum şu, anda, ben yani bu şu kadar, anda şekerim düşük. haybi de sen bunu kendi meselenmiş gibi yaptın. Ben dedim hani orada bir stüdyolarına bağlanıyorum. Ben bağlattıracağım. Yani ben de Benim dedi. adım Fireworks ben o stüdyolara bağlanırım dedin. O, o, o stüdyolara bağlanılacak arkadaş diye. ne reklam şeyleri döndü ya. O stüdyolara bağlanılacak arkadaş. Yani onlar ona bayağı bir döndük. Doğru bayağı döndük. Bayağı döndüre döndüre şey yaptık. Günaydın efendim bir kez daha. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. özür dilerim bu sefer benden ötürü. Benden kaynaklı. Kimden şey. ötürü? Senden ötürü benden ötürü. ötürü. Önemli olan dinleyicilerimiz şu dakikadan sonra adam gibi bir program dinleyecekler. Bundan sonrası yani şu dakika kadar <gülüyor> yaşanmamış sayıyoruz. Yeni bir yeni bir beyaz sayfa açarak hayatımıza başlıyoruz şimdi. Kabul buyurun. Efendim. Kabul buyurunuz efendim. Gene benim gazeteci şey başladı ya. ...hani böyle hani sanal bir kahraman vardır ya... ...genelde bu tür hikayelerin... ...bu gerçek adam oldu Bizim bir oldu arkadaş yani. gibi mi? Bizim bir arkadaş... Hayır, ...ya işte atıyorum... ...işte kuzenim... ...diye Aha. böyle hayali bir kuzen vardı... ...öyle biri yoktur ya... ...bu gazeteci gene... ...vaa yani... ...sanki öyle birisi yok da bana şey yapıyormuş gibi... ...gene birisi yoğun bakımdaymış... ...sabah sabah bana onu haber Kim? veriyor. Vallahi bilemedim... ...şöyle bir baktım da... ...adını ilk kez duydum... ...ben de şey olmadım... ...o da mı yoğun bakımdaymış... ...Allah Allah ya... ...bu sene ama gidip adama direkt gidici gözüyle baktı onu da söyleyeyim yani Hadi canım. pek umut verici de konuşmadı neyse asapları bozmayalım diyelim ee, kimmiş yoğun bakımda da? <gülüyor> <gülüyor> yap yap <gülüyor> ee, valla onu ben de öğreneceğim Ger Ger e, yani de adamın diyeceğim. her sabah dediğinde ben eğer şey yapıyor olsaydım bugün her gün birinin cenazesinde oluyor adam direkt ölüm haberleri veriyor onu da şeyle veriyor yani Büyük bir coşku ve... Birileri e öldükçe <gülüyor> sanki onu <gülüyor> Ne oluyor bunun enerjisi? Birileri 30 lira para veriyorlar her kişi başına. Yok ya bunun enerji seviyesi doluyor gibi. Üstte böyle pıt pıt vampir. pıt, pıt da atıyor yani. Yaşam enerjisi emildi ya o bir Sosyal de. vampir. Vallahi sosyal vampir. Oğlum bak ki 740 lira ceza geldi. İyi belediye olmuş. Belediye Tamam güldük falan videoya da. Evet, çocuk o da kadar da şeyle süpürge sapıyla dayak yiyecek. Tamam çok terbiyesiz ve iğrenç bir çocuktu ama süpürge sapıyla dayak yiyecek kadar değildi yani. Yani zaten ilk başta hani o çekimin başlamasından önce de bir küçük e, tokat adresini, de bir şey mi vardı? E, zaten ondan e, şey yapıyordu. Çocuklar buna laf atınca bunu vurmuş. Hafiften tokat atmış gibi öyle bir şeyler vardı. O tokat çocuğa koyunca o da, o da işte, zaten o çocuk yemek durup dururken öyle sinirlenmedi. Yani tahmin ediyoruz öyle. E, 740 lira para cezası ve İyi sü olmuş. süpürgenin de belediyeye iadesine karar verildi. E, hakim kırdı şeyi. E, kararı vermiş oldu böylelikle. Cezada 5 yıl ertelendi. Eğer tekrar böyle bir şey olursa YouTube'dan e, takip edeceğim YouTube'dan demiş. YouTube'dan takip edeceğim demiş. Eğer böyle bir şey daha olsun. Bak bakalım o zaman ne oluyor? O zaman bu kadar şey davranıyorum muyum diye. Bir dahakine süpürgeyi de iade etmem demiş. Ee, şimdi migrencici migrenci diyenmez değil mi? Migrenli. Migrenli. Migrenlilerin müjde. Alman, Hadi bakalım. Tabi Alman uzmanlar migrenli. Bizim dinleyicilerimiz arasında o kadar migrenli insan var ki. Çok mu migrenli var ya? Vallahi Doktorun ne zaman? ne kadar migrenli diyebilirsin? Bilmiyorum çok nesih bir zümre. Ama kıvranıyorlar yerlerde sürünüyorlar. Bu bir şey hastalığı mıdır? Bir de onu sormak istiyorum. Böyle hani bir... Ee, Hmm, mesela el kesi hastalığı mı der? Mesela ben de olmaz mı? <gülüyor> Tahrhani içiyorsun ya sen. Ha, o zaman. keser diyorlar ben de bilmiyorum <gülüyor> tabii küçüklüğünden beri. Bir de beni çivileme yapmışlar ya ona yani. Yani e... ben en son e, migren hakkındaki bilgilerim şu: Beyninde bir bölge uyuyor. Öbürle bölge... Levent Kırca gibi uyanıyor. Ha. Levent Kırca uyan yani onlar geç kalıyor gibi düşün. Ha. O takılıyor sonra <gülüyor> diye kalkıyor. <gülüyor> ve... Yetişmeye çalışıyor. Ve şey hani geç kaldığı için hiç belli etmemek için öyle hani hmm. en son gelip de en çok işi yapmaya... evet. yapıyor gibi görünen adam var ya. Ortada domine ben da... geç ama her şeyi falan yapıyorum. Diyor. Hmm. O zaman da işte bütün kanı emiyor. Öyle falan filan gibi bana anlatılmıştı. Yani, beyninde bir tane terbiyesiz bir bölge var. Tabii bir şey. anladım. İşte, Onu mu alıyorlarmış? Hayır şimdi? Alman uzmanlar işte bunlar hep seks diyerek e, sorunu çözdüler. Nasıl seks ya? Tabii e, başım ağrıyor diyerek teklifi reddedenler artık e, bunun tersini yapmalarını öneriyorlar. Çünkü uzmanlara göre migrenin ilacı sevişmek. Birebir ilacı demiş hatta şöyle diyeyim mi seks demiş ya bunlar hiç işte hep seks demiş Alman uzmanlar. Seks sırasında vücut doğal ağrı kesicilerinden dolayı endorfin salgılıyor. Zaten bu demiş endorfin migrenin birebir demiş yani. Bu o konuda yüzden... e, ben yorum yapmayacağım. Bu yanlış diyem diyemeyeceğim. Yani diyebilecek varsa hayır efendim. Ben yani yorum yani, yor, ya, yani Yorumda da... yanlış olduğunu söylemeyeceğim. Ya bunun bir her yorum yapmıyorum dedim. yani şu anda. Evet evet de demiyorum. Hayır göz, de. Göz, Gözlerin parlayarak evet de demiyorum ama ee, yanlış olduğunu söyleyemeyeceğim. Valla her derde deva gerçekten cildi güzelleştiriyor biliyorsunuz. Tabi doğruum başarılısın. Seksin faydalı seks doktorunuz açıklıyor gibi bir şey olarak çıkmak istemiyorum ama çıksam da fena olmaz. Cildinizi güzelleştiriyor. Efendime söyleyeyim gençliğinize gençlik neşvenize neşve. İnsan ilişkisi. Evet. Yani her Sonuç... şey bir tarafa. Yani cildini mildini bırak insanca bir şey. E canım insanca bir sürü şey var. Adamlar şey demiyor. Eşinizle bol bol sohbet edin ya da partnerinizle bol bol sohbet edin. O cildi de güzelleştirmiyor zaten. Yani evet, o sohbette bir yere kadar sohbet ediyor. Ama dönüyor, o dolayıca... sohbet ne olacak bir noktada gene gelecek bir yere dayanacak. Canım. Nereye belli Kim, dayanacak belli o sohbet. Kim dayanacak. Yani hadi bakalım. E, vallahi birebir ilaç bu böyle migrenim ağrıyor ağrı kesici olan var mı? Yani orada eğer birisi migrenim tuttu ağrı kesecek şu haberden sonra. Gel, ben seni arkada tedavi edeyim diyen çıkar artık Çıkar çıkar yani ya da işte tedavi edelim etsek ya hep, hep, hep beraber tedavi edelim falan diye. Ee, migrenliler müjde diyorum artık ne diyeyim yani hakikaten bu kevdemelerinden daha mutlu bir daha haber. Daha güzel haber. E yalnız başınasın migrenim tuttu ne Mig <gülüyor> yapacaksın? Ne yapacaksın belli. İçeri bulacaksın çare, çare. yani. bulacaksın yani artık. Ağandım, ilaç bulamadım. Artık çözüm belli. Tabii. Yani. Yok mu başım ağrısını geçirecek diye çıkıp camdan bağıracaksın. Ya yani kötü. sokaklarda koşacaksın. Bir şekilde. Öyle ya da böyle o baş ağrısı gidecek. İnanınız mutlu da olacaksınız. Teşekkür de edeceksiniz. Hoşçakalınız efendim. Kabul buyurunuz. Saat 9 oldu. Ha ondan mı kabul Ona buyurdu? Ona kabul buyurdum ben. O zaman güzel bir şarkı ile bitirelim. Daha doğrusu güzel bir Bitmiş şarkı bir olan bu saati, Bitmiş olan bu saati şahlandıralım Burada bırakalım yeni saatte güzel şarkıyla başlarız Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı Fire ile birlikte gündeme bakıyoruz W stüdyolarına bağlanamıyoruz bu sabah Ne oluyor ne bitiyor ne olsun ne bilsin iyilik sağlık vallahi işte bu saati itibariyle kahvaltı haberleri dediğimiz kahvaltı haberleri var. Ee, çok hoş tabii ki yani. Keyif, keyif, beri, ee, sofranın işte zeytinin peynirin yanında duran haberleri Öyle işte bildiğin kahvaltı haberleri ya. Baya bir kahvaltı ile ilgili. Bir... Kahvaltı ile ilgili haberler. bir köşenin mi var ya düzenli. Vallahi ne bileyim ben güzel olur gibi geldi. Düzenli evet, tamam. olursa daha da güzel olur gibi geldi. Tamam. Kahvaltı haberlerine hoş geldiniz. Ee, bunun bir fonu falan olacak mı yoksa böyle? Sen onu şahsi şovuna çevireceksen istersen öyle hazırlayalım. Hayır canım ben niye şahsi şov? Burada şahsi şov yapan birisi varsa o da Ege Kayacan'dır. Hadi yap o zaman al. Keyifli Kahvaltı Haberleri Kahvaltı Haberleri Keyifli, keyifli, keyifli, keyifli vurdular Fahir Öncün sunduğu Ezogelin Hikayeler yapımcısı Fahir Öğüncü'den Kahvaltı Haberleri Bravo Evet, e, kahvaltı haberlerine hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler e, Kahvaltının kutsal kitabı pek yakın dönemde e, raflardaki yerini aldı e, ...diyeceksiniz ki bu kitap da neyin nesi oluyor. Evet, bugüne kadar tanıdığınız kim var... ...kim yok, nasıl kahvaltı ediyor... ...ne yiyor, ne içiyor... ...bizden farkı ne diye düşünüyorsanız... ...işte size tokat gibi bir cevap... ...yani aslında efendi bir cevap ama yani böyle hani... Yani baya baya manyak manyak şeyler yiyenler var. Ee, ben kava... şey sormadığımdan bu iki kişilik bir bölüm mü tek kişilik mi o yüzden gir Ben sana zaten şey atarım yani orada kancaya atarım sana. Tamam. Tamam mı? Ee, mesela elimizde bir takım isimler var. Tabii ki daha bilinmek istediğiniz isimler de olabilirdi ama bunlarla başladık. Şimdi her gün tabii vermeyeceğiz. Bunlar ısınma turu diye düşünün. Ege var mı mesela senin böyle aklında? Elis <Gülüyor> Elvis pressi mesela. Aa, evet çok güzel bir konu. Elvis pressi yani değil mi? Ee, yani elvis pressi bakınca şöyle e, 6 iri yumurta e, ekstra tuzlu pişirilmiş olacak. Yağlı yağlı olacak. Yağlı yumurta 6 yumurta. Yarım kiloya yakın e, domuz jambonu ve yarım kiloya yakın da sosis tüketerek güne baş. Çünkü kahvaltı biliyorsun günün, günün en önemli öğünü. Bazıları için tek öğünlük şey. vallahi tek öğünlük değil ya. Bir yarım kilo sosis, yarım kilo e, jambon etli sana bir kilo. 6 yumurta diye bir yemekten bir kilo yemek yiyerek kalkıyormuş sofradan. Evet, ekmek ba yok. Bak dikkat <gülüyor> İstediği kadar. Bu da bir değişik karatay diyeti gibi. Bazı günlerse fıstık ezvesi ve muzdan hazırlanan sandviç tüketmeyi de seviyordu. İşte bazı gün ekmek, ama bir, bazı gün et. Bir büyük ekmeğe. Ama böyle hani o zamanların ata ekmeği diye tabir edilen. Üçünden böyle şey yapıyormuş. Önden Washington zaten, ekmeği e, diye bağlı, şey Washington ekmeği. Altına da atlık olsun diye salça. Of of of da nasıl niye öldü paşa? Bakır oğlum paşası niye öldü? Bakır oğlum paşası vallahi yani birazcık hani kolesterol de demeyeceğim o zaman Karatay hocam kızıyor, bağırıyor. Damarında böyle top top sosisler dolaşıyor. Kokteyl sosisler dolaşıyor. Kokteyl sosis tut şey getiriyormuş adama. Mesela bir isim daha sor. Bir isim daha sormak istiyorum. Aklıma Sana bırakıyorum. Madonna madonna şu anda maalesef elimizde yok. Daha yeni başladık biz de. <gülüyor> Köşeye kaçma olsun diyorum. Buzuyorum da ondan yer. Yani şey. <gülüyor> ee, mesela Jane Austen falan. Jane Austen. Ya sen de bu Jane Austen merakınlardan çıktı. Yani hakikaten biliyorsunuz belki bilenler vardır. Ee, Ege tam bir Jane Austen hayrandır Değil mi Jane Austen? Evet. Bütün eserleri diye. sizin dedi kütüphanenin üst rafı komple en en Jane Austen yeşil raf. yeşil raf diye geçer dünya klasikleri arasında aşk ve gurur efendime söyleyeyim İngiliz yazar Jane Austen bu kadar diye geçmiş aşk ve gurur deyince <gülüyor> gelen tekisi yeterli, yeterli. Ee, kahvaltıda ne yiyor tost yiyor bu kadıncağızda o romanları vallahi işte, kuru, kuru. kuru kuru sadece tost seviyormuş ondan sonra e, tostun en iyi al kadın onun kitabına yazmaya başlamış ömrü vefa etmedi Peki bu kahvaltı hı hı. yani e, her gün edilmesi mi lazım? Edilmesi mi şart lazım? Şart mı diyorsun şart hoş mu? Onunla ilgili bilgi var mı yoksa ünler ne yedi nereye ekmek var yani falan? Canım yani bugün onu yedi yarın başka yeri dedi. Ben, ben şimdi şey. hiç kahvaltı yapmayan bir insanım. E ben de yıllardır yani durumumuz olmadığından. Ama bizim olmadığından. durumumuz olmadığından yani. yoksa böyle e, hafta sonları mesela kahvaltı yaptığında. Hayvan gibi de yiyebiliyoruz yani. Ne olduğunu El görse şu, bazen muhakkak mi? şunu yemeliyim falan dediğim bir şey var mı kahvaltı? Muhakkak. Çünkü kahvaltı şey gibi değil. Hmm. Diğer yemekler gibi değil. Bugün ne yesek falan diye düşünmüyorsun kahvaltıda. Hep böyle bir kahvaltılık diye bir şey var. Fix olarak onu yiyorsun. E bakliyat diye de bir şey var. Hani fix baklıyor? diyorsun. Sabah coşkusunu yaşat kendine. Bir günden bir güne şımartın mı ha kendini işte kahvaltıda? bir günden bir güne şımarıyorsun da her gün her gün kahvaltı yapan insanlar ne yapıyor diye düşünüyorum. Onlar bugün şunu yiyeyim yarın kahvaltıda ne yesek diye ha dert evet. ediyorlar mı? Ha bu dert edenler Kahvaltı biliyorsun. Ya kahvaltı en önemli öğünde her gün aynı şeyi işte. Bazı yiyorsun canım zeytin, hiç de reçel, çıkmıyor. Lok lok lok evet, ekmekler yok. kötü yiyorsun demiyorum da hep aynı şeyi hep yiyorsun. Hep aynı şeydir diyorsun. Kahvaltı dedin 20 kalemdir. 21. kaleme bulanı zaten aşk olsun diyorlar. Ee, Valla insan herhalde... Benim bir mesela oldu. kahvaltıda değişiklik olarak sevdiğim şeyler Tarhana mesela. hakikaten varsa ondan sonra bir günde öncesinden kalmış Tarhana böyle... Hop onu yemeyi severim. Ama kahvaltı yerine kompili tahranla çorbası. Evet tabii tabii. Peynirle beraber. Sonra yine kahvaltıda kıymalı makarna. Bir gün bir önceden, önceden varsa. kalmış varsa. Mesela kahvaltıda bir gün önceden kalmak suretiyle. Taze ona. fasulye. Taze fasulye varsa inanılmaz. Özellikle yaz sezonunda. Ne ile hafife yeniyor kahvaltını onunla? Onu. Sofra kurma Vallahi falan Vallahi bakıyorum en falan hiç öyle. Ya yok ale alelacele şey olsun diye işte ya. Ya alelacele dediğim bir kilo şey kim nasıl pişiriyor? Bir buçuk saat tandırla Aynı yani neredeyse. Adam mı vermiş bunun herhalde? Yorum kilo şambon yenir mi ya? Hayır, bir de kahvaltı pratik olsun diye falan uğraşıyorlar. işte öyle tabak tencere falan çıkmasın diye. Onun zeytini, meyitini bilmem nesi, sofranın donanması... Daha uzun sürüyor yine. Yani doğru söylüyorsun. Vallahi bilmiyorum. bilmiyorum Otur adam ya. gibi bir öğün kahvaltı yapıştı. Ben çok imreniyorum kahvaltı eden adamları. Vallahi bak şimdi nasıl canım çekti şu saat itibarıyla kursağımızdan lokma. Programın olmam. en büyük sıkıntısı açlık. Aç. Vallahi bu A stüdyosunun kokusu, açlık kokusu bildiğiniz aç aç adam kokusu. B stüdyosu zaten. Of. Yani girilmiyor an, B stüdyosu. Girilmiyor. Düşünüz. Üç gündür havalandırıyoruz, hala giremiyoruz, hala giremiyoruz. öyle bir açlığımız var. Ay, neyse imrenenler imrenenler. Kral 7. Edward. Aman bu da deli. Bu da tavuk ciğerinden yapılmış soğan dolması, krema, konyak yiyerek güne başlıyor. İşte çeşit çeşit kültür var, çeşit çeşit adam var, çeşit çeşit başlangıç var. Güzel bana da birisi hazırlasa dolma ben de e, Vallahi ben de yani. Böyle Charles Dickens dünya edebiyatının en önemli. Aman bunlar da bari iki tane evet, adam yani Elvis Presley'den tam gerisini söyleydin ya be adam. Bağıtırdılar beni sabah sabah. O evet. dinleyicilerimize kitaplara konu olacak bir kahvaltı diliyoruz. Yapabilene, vakti olana, durumu olana diyelim. Şarkılarla, türkülerle devam edelim. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. 9.33 saat Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Buyursunlar efendim. Hmm, buyuralım efendim. Çok önemli günlere geldik. E, bugünler nedir? E, bundan sonra maalesef. Ee, kokteyl sosis salam falan filan yemci kokteyl dediğimde hani birbiriyle karıştırıldığı zaman kokteyl oluyor. Evet ya. doğru. Ha, evet işte Dana ile tabur. Kokteyl aynı... sosis dedikleri o muymuş? Yani aslında o kokteyllerde kullanılan sosis anlamında da kullanılıyor olabilir. Ben ya. yıllarca öyle aldım onu hiç. Çok fena kandırmışlar bizi. Ya sen... Minik minik diye koktey, ben de onu kokteyli pişir diyor, böyle kürdanla alıyorsun diye düşünüyordum. Halbuki miksamaş dedikleri şeyden bahsediyoruz yani. Vay be yıllarca kokteyl sosisle çok fena aldatılmışım. Ben. Çok havalı bir şey diye düşünüyordum. Hakikaten. değil mi? Yani koktey ben öyle timsiz. düşünüyordum. Halbüsü, halbüsü, onunla bunu karıştırayıp, acık biraz, biraz da satsuma koyuyorum abi içine deyip... ...onları tavuk etiyle, bu şey işte, dana etini bir arada harmanladığın zaman... İşte Yiğit'in harman olduğu yere geliyorsunuz. Şu anda kendimi acayip aldatılmış hissettim. Ya biz de öyle hissettik de ne yapacağız ne edeceğiz diye üreticiler kara kara düşünüyorlar. Zira e, Avrupa Birliği e, kriterleri geriye Bundan sonra ya danacısın ya tavukçusun. Ülkeci tavukçusun. birlik ve beraberlik. Kokteycilik yok. E, maalesef kokteylcilik yok. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Kozmopolit diye tabir edilen bu kokteyl sosisler maalesef giraflardan kalkmak durumunda. Bundan sonra... Yani şu ara en iyi yatırım vallahi sucuğa. Salamaya salama yapılan çünkü e, şu anda 25 30 lira olan sucuklar yarın öbür gün 40 lira 50 lira yani korkunç rakamları korkunç göreceğiz rakam, göreceğiz yani. %30 gibi yüksek mesela babamın sucuk borcu hiç olmazdı. Hep soğan borcu. Tabii sucuk. Yani sucuk bir şekilde kendini döndürürdü çünkü eskiden. Yani yarın öbür gün çocukların şeyde misin? Babam sayesinde babam zamanında sucuğa iyi yatırım yapmış. Onun sayesinde bu hanlar, hamamlar var. Ee, var diyebileceği noktadayız aslında. O günleri yaşıyoruz. Fakat bu olduğu şeylerdeki, e, raflardakileri ne olacak? O konuda herhangi bir şey yok. Yani şu anda pazarda... Sırf o tartışılıyor zaten. vallahi ne yapacağız? Ee, nasıl ayıracağız? Nasıl yiyeceğiz? Ne olacak? Ne bitecek? Onlar hep kara kara düşündürüyor tüketiciyi. Ee, biz de bakıyoruz yani. Ağzımızın tadı kaçtı. Ben bugün gidip şey yaparım. Ne? Kasapla konuşurum. Her şeyi öğrenirim. Kasapla ne konuşacaksın? Bu ayrıntılarını öğrenirim. Nasıl yapılıyor? Nasıl ediliyor? Falan filan diye. Şöyle bir kamuoyu yoklaması ya BG. tut. Ne yapacaklar? Ne edecekler, nerede alacağız? Yeraltı örgütlenmeleri mi olacak acaba? Koktey, sosu. Çünkü onda hastası var artık. Adamın damak tadı da alışmış yani. Evet Hiç yani. bilmeden belki orada hindi etinin, tavuk etinin hastası oldu adam. Yani, yani keşke öyle olsa. Dana eti yiyince cık, bunda bir yavanlık var diyordu belki. Yani işte şey yapıyorlar. Genelde... Ee, ...tavuk etini alıyorlar... ...içine biraz da danadan yağ basıyorlar... Oluyor sana en güzelini. Da yani. ya, ...dananın da danası değil yani... ...dananın da danası değil ya, ...en güzel tarafı biliyorsun... ...dananın yağ ile gerisi derler... ...yani en lezzetli kısımları için... ...böyle bir e, sıkıntılı dönemeşten geçiyoruz... ...umarım kazasız belasız. ...ülke olarak hakikaten... ...ülke olarak çok kritik bir dönemeşten geçiyoruz... ...bakalım nasıl halledeceğiz... Ee, ...ondan sonra şöyle bir... ...ben niye o kokteyl sosisleri... ...adam orada kaldı ya... ...ama bu çok şeymiş ya bilinçsiz tüketicinin artık hasosuyum böyle ensemden şey çıkacak. Böyle bilinçsiz tüketici diye şey yapacaklar. Etiket marka yapacak etiket yapacaklar. Kokteyl Siz Onlar küçük küçük Hı -hı. ya. Onlar kokteyllerde yesinler diye ama ne kokteyl falan diye ya de o da yapıyordum ben kendim. Yani bilmiyorum. Şimdi burada öyle diye geçiyor. Yani şimdi yanlış bir şey de demeyeyim. Ama kokteyl deyince direkt aklına... Tabii canım yani karışım sosis dese bir bakarsın neyle Ne Neyle dersin. karıştırıyorsun abi? Ne Kokteyl deyince sen şık bir şey zannediyorsun. Yani zaten doğada böyle bir hayvan olsa. Kokteyl hayvanı. Yani. Belden aşağısın tavuk. Bak dana kadar büyük ama tavuk, tavuk kadar da Deve ucuz. kuşu işte o. İşte tavuk kadar da ucuz. Doğru. Öyle bir şey olsaydı ne kadar güzel olurdu. Onu yerdin kokteyldi. Yani ama doğada olmayan bir şey. Başıma sen... ağrılar girecek şu anda. Valla. Balıkla bir şey karıştırıyor musun? Hayır. Hakkı. Şu anda en sağlıklısı balık eti gibi gözüküyor. Yani yapacak bir şey yok. Veya tümden alacaksın abi. Tümden dedin? Danayı al. Gözünün önünde. Karpas o... diyorsun. He. Al canını diyorsun. Artık onu böyle cerrahi müdahalelerle hayvanı bir seferde öldürmeden Zamanında ihtiyacın te... olduğu kadar ihtiyacım olduğu kadar ne abi? kullanıyorsun Kullandığın but. kadar ödüyorsun. But alıyorsun. Seveceğim başını but. En güzeli yani. <gülüyor> ay ay Vallahi böyle e, sıkıntılı günler. Bu arada Katar emiri de gitmiş 6 tane adı almış. Sanki bu acımız yetmezmiş gibi. Yetmezmiş gibi. Valla 6 tane. orada oh koktey sosisi ne orada. vallahi öyle yani 6 tane. Can, o kadar zengin adam. Full dana. Valla. %120 dana sos yiyordu. Ya tavuk zaten şey değil mi biraz ya? Nedense tavuğa karşı bir sempati yıllar içinde hiç bir oluşturamadım yani. 40 da yılda bir hani böyle bir şey olsun bir değişik kendimi zorluyorum beyaz et diyorum iyidir sağlıklıdır diyorum. Olmuyor tabii. Ki. Olmuyor. Katar, Katar emrinde Bir Katar mı? emiri değilim sonuçta. Vallahi beş tane adayı Yunan adasını aldı, 8.5 buçuk milyon eurosunu bastırdı çatır çatır böyle demiş yavaş yavaş alacağım 300 500 paraya para demeyeceğiz yani. Çok masraf ya ne? Elektrik bağlatacaksın şey yapacaksın falan filan Elektrik bağlatmakta sonra abonelik diyorsun sen Hı -hı. Adaların aboneliği evet baya zor oluyor yani. Çok zor Çok zor şeyler ee, Kendisine e, Yunanistan'da terlikli emir deniliyor ben Adam 6 tane adayı almış hala terlikli diye Geliyor bizim terlikli İmaza, diye Valla imaja bak ya Adalar Geçti. hakimi falan demiyorlar yani Hiç terlikli şey diye geçiyor yani olacak iş mi ya adam 8.30 paramla demiş rezil oluyorum yani yani şimdi Katar emirinin adı alması da biraz ayıp zaten emir olmuş yani o bir insan niye adı alır burası tamamen bana ait falan hani krallık hissini biraz yaşayabilmek için ya da başkalarıyla zaten zirvede yaşıyor yani piramidin tepesinde mi diyorsun e Katar emir zaten daha sen niye adı alıptı bir de 5 tane Beş tane, Bırak altı tane. Başkaları da orada hakimiyetlerini şey yapsınlar. Ya bir ada al, iki ada al. Ben bir şey demiyorum. Bir hanımını alırsın, bir kendini alırsın. Bir de bunlar Dubai'deki gibi öyle şekilli adalar değil. Hani Dubai'de her istediğin şekilde böyle böyle. kişi özel ada falan. İşte yamuk tane. yumuk adalar bunlar. Ege adası. Ama bir Ege'li olarak da senin Ege adalarına yamuk yumuk ada demen de hiç hoş e yani olmaz. Öyle Ege. Bir çok da şekilleri. İzmir tayasıyla ben sana söyleyeyim şu anda. Yok şey, adanın şekli belli. Böyle ya. bir yuvarlak olur. Ne bileyim orada çiçek şeklinde falan da yok. Gitsin Dubai'den as. 6 i̇şte tane ada yondan oluyor canım. Bunları birleştirecek şekil, şekil yapacak. 7 8 adada aldım aldın Çok güzel. Böyle şey. Şurada şey, bir boşluk kaldı. Kalp şeklinde şey yapacak. Onları birleştirecekler. Kalp şeklinde bir şey yapacaklar belki. Adamın şeyi bu. Nasıl onun ev gibi mi düşünüyor acaba? Baktım şeydi hep ev. Yani gibi. 6 tane ada dedin. Mesela bir tane büyük adayı salon. Değerlerini mutfak oturma odası, oturma odası falan, falan misafir odası ha misafir odası <gülüyor> yani odayla adayı birleştirme gibi bir şey yapacak mı çok mantıklıymış ya vallahi çok mantıklıymış kimse de gık diyemez bence o kadar adaların çok da sahibi sen mutfaktan birlikte... salona geçmek ya hatta bire tekneye in tekneye bin onda terliği çıkaramaz yani büyük başın derdi büyük olur egeci vallahi. yani vallahi onları yapacak bir şey yok Ay ay. Ay vallahi Ege'cim ay. Bakayım. Psikopat haberlerle yeni aşkıyla burada. Spielberg'den müjdeli haber. Neymiş? Ha, neyse ya 3000 dolara sütyen var. Oscar'lı sütüyen Amerikan oyuncusu Jennifer Lawrence'ı biliyor muyuz? Biliyoruz. İyi bildiğimiz iyi oldu. Çünkü e, filminde giydiği sütüyenini 3000 dolara satmışlar. E, bunlar da Jennifer'ın sütüyeni diye. Bakalım yavaş yavaş satıyoruz demiş. Sütyene kadar geldiysek demek ki... Haftaya da bir başka parça ile daha tekrar sizlerle birlikte olma şansımız var gibi gözüküyor. O zaman reklamlarla coşalım biraz sinirlerinizi yatışsın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tribüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 951 oldu saatimiz. Buyursunlar efendim. Hmm, güzelliğin sırrı açıklandı. Nebraska Üniversitesi'nden Doktor Kendra Bey e, hanım, e, hanım Bey değil Kendra erkek ismi değil mi? Yok, kadın, Yok ismi. kadın ismi Kendra Kendra Schmidt güzelliğin matematiksel formülünü bulduğunu söyledi Hatta ben Kendra demişler. ismini nereden bildiğimi de söylemeyeyim Aman Ege söyle ne? Aman söylemeyeyim söyle <gülüyor> Valla söyle diyorlar Kesin kadın ismi kedin ka kedin, ee, man, Kesin kadın ismi diyorsun Neyse Kendra hanım e, araştırmış e, ve Bize yepyeni matematiksel formüllerle geldi Kendra formülü olarak geçiyor ee, rakamlarla mı açıklıyor? Rakamlarla ya? konuşuyorum demiş. İşte en sevdiğim kadın modeli ya. Rakamlarla konuşan kadın modeli. Ee, Kendi Hanım şöyle yapmış. Bir. Bir. İki tane fotoğraf alıyoruz demiş. Efendim kimlerin fotoğrafı? Efendim demiş Brad Pitt... Tamam tamam demişler Brad Pitt'e alalım. Nasıl Bir de... Güzelliğin şeyi erkek üstünde erkek güzelliğinin sırrı mı? Ya işte insan güzelliği orada şey de yapmış mesela Angelina'yı falan da almış. Ben insan olarak bakıyorum efendim. E tabi canım insan olarak bakıyorum demiş yani şimdi kim güzel kim değil. Güzel derken hani altın oran mı altın oran diye güzelliğin ha, okay. formülünü bu şekilde. Ya demişler onu yaptılar baya baya da yani. Baya oldu oğlum e, ya yani, falan demişler. Yok yok demiş ya bu yeni demiş bildiğiniz gibi değil. Eee Doktor Schmidt ilk olarak 129 noktaya ayırdı. Paran parçetmiş burada fotoğraflar var. George Clooney'nin fotoğrafları var. 29 bireyim, noktadan bireyim. kaç tanesi güzel olursa? Ya işte, yani 29'da 29 olmaz yani. Her güzelin bir kusuru vardır diye. Hatta bazı böyle ne bileyim her şey güzel dişi yamuk olur. O da bir ayrı hava katar yani. Yani şöyle yapıyor zaten. Bazı noktalar yüzün tam ortasından geçiyor. Bu burun hattı dediğimiz hmm. e, bak kimsenin burun hattını şey yaptığın zaman, sağa sola kapattığın zaman Böyle cuk oturması lazım. O eğer Nasıl? oran... Burnu kapattığın zaman. Ya gibi mi? Ha işte kafayı ortadan ikiye katladıklarında yüzünü. Yani güzel bir maskeni yapsalar. Burun atlığının ortasından bir böyle katlama yapsalar. Eşit i̇şte olacak mı? Ha eşit Alın, olacak. Alın çeneye değdiğinde burun tam ortada mı kalıyor? Nasıl? Hayır canım. E, bir gözün bir öbür gözün üstüne gelecek şekilde. Ha Burun atlığının üstüne tamam. simetri Peki. olarak. Ee, estetik ve orantılı olarak yüzleri ölçmüş falan. İşte sağları, ta, sağ tarafa noktalar koymuş, sol tarafa nokta Onu ölçmüş. Buradan demiş bir parmak diyorum, Parmağını öbür tarafa koymuş. Aa işte bunu buraya koymuş. Parmak parmak. Gelmiyor evet. demiş ya denk gelmiyor lanet olsun. Bir kere ilk önce simetrik olacak herhalde yüzümüz. Ee, evet simetri önemli. O zaman şey palabra mı? Benim profilim güzel, sağ profilim güzeldir falan. Ya, o bakışları nasıl açıklayacak böyle şeydeki... O, İnsanlar kendi fotoğraflarını çekerken genellikle... Facebook'ta dudak büzüştüren yani fotoğraflar mıdır? sağ taraftan ya da sol taraftan kendilerine... ilgili. Cep telefonunu kol mesafesinde kaldırmayla ilgili. Vallahi en de... güzel pozlar en uzun kollulardan çıkıyor. <gülüyor> evet ya onları ben kol oranlarını Maalesef. da ölçmek istiyorum. Şimdi kulak-burun oranı da çok önemli. Hı hı. Kulak uzunluğunun... Burun bir, i̇ki uzunluğu kulak da... bir burun diyebiliyorum ben genel. ...genel olarak o şekil kullanılıyor. O tip insanlar beğeniliyor daha çok. Kulak uzunluğuyla burun uzunluğu eşit olacak. Doktor Şimit'e göre... ...ağız genişliğinin... ...ağız boyuna bölündüğünde... ...sonucunun iki buçuk olması gerekiyor. Ağız genişliğinin... ...ağız boyuna. Evet, bölündüğünde. Yani mesela bakıyorsun böyle bir... E, ...zarif dudaklar var. Bir ben. açıyor... Şey gibi Eni, fırın gibi. Şey işte enini boyuna böldüğün zaman yüksekliğine böldüğün zaman hı hı. iki buçuk oranını elde ediyor olman ha, köfte e şeyde, acı köfte dudak dediğimiz şeyde. acı köfte dudak olacak. acı köftelik evet. normalde fazlası iki buçuktan fazlası fazla oran daha Daha yaklaştırıyorsunuz sıkıntı. Maalesef sıkıntı. yani zaten varsa o zaman ince dudak şeyine gider hı hı. oran yükseldiği zaman. Çünkü paydadaki değer küçüldükçe maalesef maalesef e, dudaklar ortadan kayboluyor. Angelina mesela sınıfta kaldı bu konuyla ilgili olarak. Çiftkin zaten. Yani kadın da o kafa demiş şey onu ben neresi ben ne ben yapayım demiş 59 ya. 59 nokta var demiş normal insanda 29 bunda 59 demiş. Yani Brad Pitt en mükemmel Brad de varmış bugüne kadar gelmiş geçmiş en güzel. Sağ sol uyumu. Sağ sol uyumu ee, sağ ile soluyla hakikaten şöyle bir bakıyorum da Brad Brad Pitt'in de en tipsiz fotoğrafını kullanmış kadın. Nasıl bir şeyse herkese bir şey atmış. Çamur atmış, izi kalmış yani. Ee, Kate Upton'da en birinci kadın seçilmiş. Brad Pitt en birinci erkek, Kate Upton'da en birinci kadın seçildi. Peki şimdi güzelliğin formülünü biliyoruz da uygulayacak bir şey var mı burada? Ben dudakları biraz büzüştüreyim mi diyeceğiz? Nasıl yapacağız? Biraz çalışarak yapabilirsin aslında. Mesela yüz uzunluğu, yüz genişliğine bölündüğünde... ...sonuç 1.68 gibi bir oran çıkması gerekiyor. Tamam. Altın oran dediğimiz orana geldi. İşte altın oran dediğimiz 1.68. O zaman mesela yüzün kısaysa... ...kısaysa... ...ağzını açık tutacaksın böyle. Hafif, hafif salacaksın. Çeneyi aşağı salacaksın. Salacaksın. Ki, veya ya, sakal bırakacaksın. O yüzünü şey gibi görünür. Dağırsa artık biraz kilom alacaksın. Onu ne şekil yaparsın bilmiyorum. Sağdan soldan. Kafa küçükse mesela... Şapka tipi bir şey veya peruk. Yani şapka en güzel formülü. Kafa küçük. Yani var öyle insanlar. Ve çok da güzeller yani. Tabii ki. <gülüyor> Ay, Evet. Bu tür şeylerle e, bakıyoruz. E, Keytan'ıma teşekkür ederim. 29 noktadan kaçında başarıya ulaşırsak şeyiz? Ama 29 noktanın... E, kadının aslında geldi gördüğüm kadarıyla bir numarası yok. Kendi güzel mi? O hiç yok işte piyasada. Ben demiş ölçerim. Gerisine şey yapmam yani. Ben... Değerlendirme olarak. Ama yani hocam. nasıl berbere gidince ilk önce berberin saçına bakıyorsan, berberlerin saçı da pek güzel olmuyor. Olmuyor belki. yani. Onlar çıraklara kestiriyorlar diye galiba. O mesleki bir şey. Yani eğitimini ustasının kafasında yapıyor çocuk. Yani ama ustanın kafalar da genelde. eğitim zayıf hayatı oluyor. Maalesef adamın ya. kafalar. Yazık ona da yapacak bir şey yok. İşte durumlar böyle. Ha, olsun, yani. geçmiş, olsun, olsun, olsun, geçmiş, olsun, geçmiş olsun diyoruz o zaman. Geçmiş olsun. Biz de çoktan geçmiş olsun. Biz yani. de çoktan geçmiş oldu. Öyle. Artık e, bu 29'un oyunu nereden toparlayacağımızı biliyoruz. Neresine, nerede tutacağız? Bir yerden yani. başlamamız Germişiz lazım. Yermişiz 40 yaşına artık yüzde oturdu. Yani. yani şu noktayı şu noktayı böyle yapayım desen artık olmaz yani. Bir yerden çekiştirsen öbür taraf kaçacak. Yani selinde başla bu işleri. Evet ufaktan mı başlayacağız yani. Bastır bastır. Mesela yastığın böyle kenarında bir şey yapacaksın. yüzünle orantısını şey yapacaksın. Kafadan böyle sıkacaksın falan filan. Bir ölçeyim ben bugün de kafama göre iş yapmayayım yani Sen bürgeyi bir sor yine be yani. Çok teşekkür ediyorum Fahir Rica ederim canım benim. Sevgili dinleyiciler sizlere de teşekkür ederim, bizi dinlediniz. Şöyle bir espri yapabiliriz. Yarın sabah yeniden buluşabiliriz. Hoşçakalın.